Ta hamdullah. Felenma istakarra bil medine Allah Resulü Medine'de karar kılınca, Medine'ye yerleşince 13 sene Mekke'de kaldı. Geçen hafta da söyledik. 13. sene Medine'ye hicret etti. Medine'ye yerleşti. Emara bi baqiyeti el İslam. Ne yaptı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? bizim İslam şeriatımızın ahkamının geri kalan emirlerini Allah'ın kullarına tebliğ etmeye başladı. Medine'de de buna devam etti. Tabi ahkamla alakalı meseleler biliyorsunuz sadece Mekke'de İslam'ın ikinci şartı olan ve ibadetler arasında ibadetlerin en faziletlisi olan bedeni olarak yapılan ibadetlerin en faziletlisi olan namazı emretmişti Allah Resulü insanlara. Miracın yaşandığı sene 9. senenin sonları 10. sene şey peygamberliğin gelmesinden sonraki 10 sene sonra namaz farz kılındı. İnsanlar Mekke'de 3 sene ne yaptılar? Namaz kıldılar. Ardından Medine'ye hicret gerçekleşti. Medine'de ardı ardına artık allah Teala'nın emirleri gelmeye başladı. Ne gibi emirler? Misli zekati ve savmi ve hacc Zekat, oruç ve hac. emirleri ne oldu? İnsanlara Medine'de farz kılındı. Vel ezan. Yani Mekke'de namaz kılınıyordu ama namaza çağrı için vaktin girdiğini belirten bir ezan. Mekke'de ne yoktu? Meşru değildi, yoktu. Vel cihat Mekke'de aynı şekilde cihat var mıydı? Yoktu. Mekke'de insanlar mustazap durumdaydılar. Müminlerin, Müslümanların bir devleti dahi yoktu. Medine'ye gelindi. Medine'ye gelindikten sonra artık devlet kurulunca, belli şartlar gerçekleşince oluşunca, cihatta ne yapıldı, insanlara meşru kılındı. hatta bir dönemde farz kılındı. Wal-Emri bil-ma'roof ve nahi bil anil Emri bil-ma'roof ve nahi anil-munkar. Bunlar hep Medine döneminde. Ve gayri zâlki min sharâ'il İslam. Burun dışındaki, burada sayılanların dışındaki birçok dinin emirleri ne oldu? Emredim. Medine'de insanlara indirildi ve farz kılındı. Tabii bunları bilmek bizim için çok önemli. Mekke döneminde neler yaşandı? Medine döneminde neler yaşandı? Diyor ki müellif, "Akada ala hada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de bu şekilde bu hal üzere kaç sene yaşadı? 10 sene. 10 sene yaşadı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 10 sene e, yaşadı. Ve ba'daha <gülüyor> tufiya Salatullahi ve selamu aleyh. Medine'de 10. yılında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Medine'de dünyaya gözlerini kapadı. Vefat etti. Dünyadan ayrılmış oldu. Kendisi için özel olan o berzah alemine, kabir alemine girdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyadan ayrılırken bu dünyaya gözlerini kapadığında Allahu Teala'nın bir nimeti, bir ihsanı da bu ümmet üzerine Din ne olmuştu? Tamam. Tamamlanmıştı. Kemale ermişti. Elyeuma akmel tulakum dinikum. Allah Teala diyor ki bugün ben sizin dininizi ne yaptım? Tamamladım. Kemale erdirdim. Artık ne yok? Eksik ol yok bu dinde. Yani bu dinde dine girecek, dine eklenmesi gereken, insanlardan yapılması istenen başka bir şey ne olmayacak? İnsanlara emir olunmayacak. Bu da şu demek oluyor. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın hayatında Hayatının hemen akabinde sahabenin o dönemde yaşamış olduğu din neyse din Allah'ın dinde odur. Ondan sonra dine din adına yapılarak sokulan hiçbir şey dinden değildir. Bu bu demek. Çünkü el yevme ekmeltu din dinekum. Bugün dinimizi ne yaptım diyor Allah sana. Kemale erdirdiğim din kemale ermiş oldu. Diyor ki Ebu Zer radıyallahu anh sahabeden bize bu hakikati anlatırken ma tereken nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü aleyhisselatü vesselam, her şeyi anlatıp hiçbir şey terk etmedi. Tâiran yukallibu cenâhiyhi fissemâ illâ zekarenâ minhû ilmâ. Ebu Zer diyor ki radıyallahu anh. Allah Resulü havada uçan, kanat çırpan kuştan dahi bize haber bir ver. haber verdi. Bir ilim zikretti. Yani bu ayetle bu hadisi anladığımız zaman yan yana koyduğumuz zaman diyoruz ki yani artık dinin en ince ufak ayrıntıları dahi bizlere ne olmuştur? Beyan olup açıklanmıştır. Deminden de ifade ettiğimiz gibi Allah Resulü'nün döneminde ondan sonra sahabenin o yaşadığı o Medine'deki dinin dışında bir insan, bir din yaşıyorsa ne var ki canım kötü bir şey değil mantığıyla yaklaşıyorsa bilmeli ki bu kimse Allah Teala'nın e, dininin kemale ermediğini hiçbir zaman sürekli yeniliklere bu manada yeni ibadetleri açık olduğunu diliyle söylemese bile haliyle ne yapmaktadır? İfade etmektedir. Yani bir insan dese ki ya kardeşim yani kandil, mevlit kandili mesela e, Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem döneminde kutlanmadı. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam vefat edince ettikten sonra sahabeleri bunu kutlamadı. Buna rağmen bir insan kalkıp derse ki ne zararı var? Peygamberi anıyorum. Ben bunu her sene şu tarihte kutlayacağım derse. Bu kimse diliyle söylemese de lisan-ı haliyle ne demek istiyordur? Onun hali ne anlatıyordur? Din aslında ne olmadı? allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de söylediği gibi kemale Emin. ermedi. Peygamberin bu dinde henüz bizlere tam olarak anlatmadığı bazı hususlar kaldı. Hani öyle Ebu Zergıfari'nin de dediği gibi havada uçan kuştan bile haber vermiş olsaydı bunu da bize söylerdi. Söylemediyse demek ki dinde böyle bir açık var. Biz Allah-u Teala'ya yaklaşalım. Buradan girelim. Bu ibadeti de kutlayalım her sene. Hali bunu söylüyor. Velev ki dili bunu söylemeye cesaret etmese bile. Onun için dindeki bidatlerin, dindeki bidatlerin yeri nedir? Bu şekilde çok tehlikelidir. Velev ki insan ne yapmasa bunu e, diliyle apaçık bir şekilde Söyle. söylemese. Salman el-Farisi Salman el-Farisi e, radıyallahu anh birisi gelip diyor ki لَقَدْ allemakum نَبِيُّكُمْ sallallahu aleyhi ve sellem şeyin hatta شَيْءٍ حَتَّ الْخِرَاءَ Müşriklerden birisi gelip Salman el-Farisi'ye diyor ki Peygamberiniz size her şeyi öğrettiğini mi söylüyorsunuz? Hatta tuvalete girmeyi dahi mi öğretti? Yani sahabelerden duyduklarında müşrikler şaşırıyorlar yani. Hayatın en ufak ayrıntısında bile ne var? Din var. Yani siz zannetmeyin ki din sadece farz ve haramlarla ilgilidir. Yani dinde farz var, haram var, değil mi? Sünnet var, mekruh var, mubah var. Mesela ben desem ki, Abdullah Ağabey'e senin şu anda bu şekilde oturuşunun dinde neyi var? Bir hükmü var. Değil mi? Bu oturuşun bir hükmü var. Din bununla alakalı bile ne yapmış? Bir hüküm beyan etmiş. Nedir bu hükmü? Bunun hükmü mubah. İzin vermiş. Oturabilirsin demiş. Din. Ama elini arkaya, sol elini arkaya yaslayarak otursan din ne yapmış? Bunu yasaklamış. Yani dinin dahil olmadığı, girmediği hiçbir alan yok. Yahut başka bir ifade değil, dinin terk ettiği hiçbir boşluk olamaz. Elakiz, e, din bizlere her hususu açıklamıştır. Bu müşterinin dediği gibi, yani her şeyi mi açıkladı size? Hatta tuvalet adabı, günde insan üç kere, beş kere gider. Çok yani ufak bir ayrıntıdır aslında. Yani ihtiyacını giderirsin, olay biter çıkarsın yani. İnsanların gözünden uzak kapı kapalıyken değil mi? Diyor ki Salim Farisi acil. Evet. Tuvaletle alakalı meselelerde bile ne var? Din var. لقد نهانا ان نستقبل القبلة لغايط او بول او ان نستنجي باليمين او ان نستنجي باقل من ثلاثه احجار او ان نستنجي برجيع او عظم diyor ki Salman-ı Farisi evet ne zannet Ne sanıyorsun Allah Resulü bize büyük abdeste ve küçük abdeste kıbleye doğru dönmememizi kıbleye doğru kıbleye karşı yapmamamızı emretti. Ve bundan bizi yasakladı. Sağ elimizle istinca taharetlenmeyi, temizlenmeyi de yasakladı. Ve üçten az olan taşla istinca yapmamızı, oradaki pisliği gidermemizi ne yaptı bize? Yasakladı. Yani, din öyle bir din ki senin tuvalet adabında kaç tane e, o dönemlerde suyun çok yaygın olarak kullanılmadığı dönemlerde nedir İslam'ın hükmü? taşlan temizleneceksin. Değil mi? Yani, taşlan temizleneceksin. Bu da en az kaç tane olacak? Üç en az 3 tane olacak. Dine bak. Yani bunu ne yapıyor? Sana diyor ki temizliği diyor, bu kadar yapacaksın. Eğer temizlenmezse 3 o zaman ne yapacaksın? 5 yapacaksın. Çift olması güzel. 5, 7 yani devam edeceksin. Ama en az ne olması lazım? 3 tane olması lazım o bir bir azmın hayvan dışkısıyla ve de kemikle istinca etmemizi de yasakladı bu din diyor. Salman el Farisi radıyallahu anh. İmam Ali diyor ki 10 sene de Medine'de bu şekilde ümmetini davet etti ve dünyaya gözlerini kapadı. Nuhu <gülüyor> baqin. Ne diyor Muhammed bin Abdullah peygamberimizin diyor getirdiği din nedir? Bakin. Bakidir. Kıyamete kadar baki. Bu hâzâ dinuhu la hayre illâ dellel ümmete aleyh. İşte bu kıyamete kadar baki olan bu dinde hayır olarak insanları cennete götürecek olan ne varsa onu ümmete ne yaptı? Gösterdi, işaret etti. Ve lâ şerre illâ hazzerahâ Ve onları ateşe götürecek hiçbir şer yok ki Allah Resulü insanlara o şerden ne yapmış olmasın? Sakındırmış olmasın diyor. Yani bu çok önemli bir ilke, kaide kural. Bunu insanın kabul etmesi, insanın dinini ilk asırdaki, ilk çağlardaki gibi yaşamaya iter. Oraya taşır. Yani dinini tabiri caizse belli bir standart üzere. O standart da nedir? Kur'an, sünnet ve sahabenin o dönemdeki yaşadığı yaşam biçimi. Ona göre yaşar. Kendine göre ben bu ayetten şunu anladım. Buradan da bu olur. Veyahut da gözünü açmış olduğu toplumda yapılan, yapıla gelen bidatlerle alakalı, hurafelerle alakalı, kalkıp ne yapmaz? Onlara delil aramaz. Ehl-i sünnetle ehl-i bidat arasındaki en büyük farklardan özelliklerden bir tanesi de şudur. Ehl-i bidat gözünü açtığında, çevresine baktığında, din adına yapılan bir şey gördüğünde onun dinden olduğunu peşin peşin kabul eder. Çünkü insanlar kötü bir şey yapmıyor. Mantığı vardır. Peşin peşin bu dindendir der. Peşin peşin bunu dinden olarak kabul ettikten sonra ne yapmaya kalkar? Buraya delil aramaya kalkar. Bu bidate, bu dinden olmayan şeye ne yapmaya çalışır? Delil bulmaya çalışır. Delil bulduğunda ya getirdiği delil zayıftır ya uydurmadır. Bu çok önemli. Burayı iyi dinleyin. Bidat elinin bidatlerine getirdikleri delilleri ya zayıf ya da uydurmadır. Yani kendisiyle hücret olunmaz, delil olmaz. Ya da getirdikleri deliller sahihtir. Kur'an'dan hayat getirmiştir. Yahut peygamberin sünnetinden sahih bir hadis getirmiştir. Ama kullandığı yer yanlıştır. Yani buna da ne diyoruz biz? İstilal. İstilal yanlış. Delil doğru ama delilin kullanıldığı yer yanlış. Her bir de tehlinde bu vardır. Ama ehl sünnet vel cemaat ne yapar? Der ki ibadetler tevkifidir. İbadetler tevkifidir. Ne demek ibadetler tevkifidir? Dur bakalım. Hiçbir ibadet yapamaz. Hiçbir ibadet yapamazsın. Ancak sana Allah'tan ya da Resulünden o ibadeti yapmanla alakalı bir delil ulaşır ise bir izin ulaşır ise ehl sünnet delili arar, bulur onun gereğinceler ki bu da ibadettir. Allahu Teala bizden böyle bir ibadet yapmamızı istemektedir. O halde bizler bu ibadetle Allahu Teala'ya ne yapalım? Yaklaşalım. Çünkü müellifin de dediği gibi Allah Resulü Aleyhisselam çok bu ümmete karşı çok merhametli. Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'e ait kelimesinin beyanıyla. Azizun aleyhime Sizin sıkıntıya düşmenizden o aslan olmaz razı olmaz. Ona çok meşakkatli gelir diyor. Sizin sıkıntıya düşmeniz Allah Resulüne ne var? Üzer. Üzer. Sıkıntıya sokar. Demek ki bize yapmamız emrettiği her şeyde ne var bizim için? Bir kolaylık, hayır var. Velev ki bugünün standartları, yaşam standartları, çevre standartları Peygamberin bize bu emrettiği şeyi yapmada bugünkü hayatta sıkıntı doğursa bile bize. Sıkıntı olarak görsek bile diyelim, bunda bir sıkıntı yok. Sıkıntı bizim kendimizden kaynaklanıyor. Allah Teala'nın dinine dört elle sarılarak kendimizi tam teslim edememememek edememezlikten kaynaklanıyor. Eğer tam anlamıyla ne yapmış olsaydık, bu dini bu dine teslim olmasaydık, teslim olsaydık, o zaman hiçbir Allah Resulü'nün emri bizi bize gösterdiği emri ne olmazdı? ağır gelmez. Ya paçalar satmak. hocam çok ağır geliyor. Sakalda bırakmak çok ağır geliyor mesela. Kılık kıyafet, kadının işte şart hicap giymesi. Bunlar insanın kendinde biten olaylar. Yani şu, bu olaya şöyle yaklaşmak lazım. Allah Resulü bunları emrettiyse bunlarda sıkıntı olmaması lazım. Allahu Teala emrettiyse la yukellifu Allahu nefsen illa usaha. Bir insan için ne olmaması lazım? Zorluk olmaması lazım. Oluyorsa Burada problem kimde? İnsanlar. Kişinin kendisinde. Emir emirde değil. Vel hayrullazi delle alayhi't tevhid. Mekke Muhammed bin Abdullah hayır deyince yahut da İslam dinindeki peygamberin öğrettiği hayır denilince ilk akla gelmesi gelen hayır hangisi arkadaşlar? Yani bugün insanlara peygamberin insanlığa getirdiği hayır nedir dendiği zaman insanlar genelde İnsanların insanlar arasında olan hak hukuklarından, hayvanlar üzerindeki insanların davranışından bahsediyor. Yani işte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle bir peygamberdi ki hoşgörülüydü insanlara karşı, hayvanlara karşı da hayır deyince bu aklına geliyor. Hayır. Hayır denince ilk akla gelmesi gereken şey ne? Mekke'de 13 sene, Medine'de 10 sene boyunca davet ettiği tevhid hakikati. En büyük hayır bu. Niye? Çünkü Allah'ın kulları üzerindeki hak. Öncelikli olarak gelen hak nedir? Allah'ın kullar üzerindeki hak. Sonra insanlar arasındaki hak hukuk, sonra insanlarla hayvanlar arasındaki hak hukuk gelir. Biz birçok insanın Peygamberimiz hakkında konuşmasına şahit olduk. Dinlediğimiz zaman bakıyoruz ki sürekli Peygamberimizin övdüğü taraflar ne? İnsanlar arasındaki, kendi aralarındaki hak hukukları Peygamber ne yaptı? Tanzim etti. Hatta hayvanların hak hukukunu bile peygamber ne yaptı? Korudu. E ee, Bundan daha önemli bir hak var. Ondan ne hiç bahsedilmiyor? Çünkü çünkü o hak bugün yeryüzünde ne yapılmakta? Çiğnenmekte. Eğer ona dokunulursa peygamber aleyhissalatü vesselamın Allah'ın kulları üzerindeki hakkını yeryüzüne hakim kılmak için tevhidi hakim kılmak için, ibadetin yalnızca ona yapılması gerektiğini hakim kılmak için sahabelerini Kabirleri, mezarları yıkmak için gönderdiğini kimse anlatmaz. Hadisler sahi Müslim'de olsa bile, hadis kitaplarında olsa bile insanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şey damadı Ali, Ali'nin kendinden sonra gelen tabiinden o zatı, o kimseyi mezar ve türbe yıkmak için gönderdiğini kimse anlatmaz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Halid bin Velidi şey ve diğer ashabtan birçok kimseyi belli bölgelere ne yaptı? kut yıkmaya, kabir yıkmaya, mezar yıkmaya gönderdi, ağaç kesmeye gönderdi. Çünkü bunların hepsi ne için, ne gayesiyle yapılıyordu? Allah'ın kulları üzerindeki hakkının yer üzerinde hakim kılınması için yapılıyordu. İşte diyor ki muhalif rahimahullah وَالْخَيْرُ أَلَّذ۪ي دَلَّ عَلَيْهِ اَتَّوْح۪يدِ Peygamberin işaret ettiği, öğrettiği hayır nedir? Tevhid. Ve nedir? وَجَمِيعُمَا يُحِبُّهُ ve وَيَرْضَاهُ Allah-u Teala'nın sevip razı olduğu her şey. Ve şer <lezi haddara minhu> Peygamber'in sakındırdığı şer nedir? Bugün dışarı çıktığınız zaman insanlar diyecek ki zina, Şirc. hırsızlık, değil mi? Adam öldürmek, evet, bunlar şer. Ama en büyük şer şir. <Ve <şeru lezi haddara minhu> şirk. Ve şer olanı Hz. Peygamber'in sakındırdığı şer nedir? Şirk. Ve tümüne <-bah> Allah'tan sebep razı olmadığı Allah-u Teala'nın hoşlanmadığı her şeyi ne yapmıştır? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Sakındırmıştır. Yani kadının kaşını alması. Mesela. Kadınların kaşını almasından Peygamberimiz sakındırıyor. Lanet ediyor. Abdullah ibn-i da geliyor birisi. Diyor ki, Mesud Allah u Teala diyor lanet etmekte. Birisi geliyor diyor ki, ya Kuranı başından sonuna kadar okudum, böyle bir lanet yok Kuranda. Nasıl Allah Teala lanet alaydı? Peygamberi demedi mi? Allah lanet etsin, kaşını alanla aldırana ve onu o, o, o, iş, o işi yapana, kaş alan kimseler lanet etsin. Demedi mi? Dedi. E, Allah azrail demedi mi? Allah Rasulüne neyi getirirse alın, neyi yasaklarsa, işte diyor demek ki Allah Teala ne yapmaktadır? Bu işi yapana lanet etmektedir. Demek ki bu şer, bizi yaratan yaratıcı. Dünyayı gönderen yaratıcı bundan ne yapmıyor? Hoşnut olmuyor. Peygamberiniz ne yapıyor? Bakın bununla bile ilgili olarak bununla alakalı olarak bize uyarıda bulunuyor. Ama uyarıda bulunduğu ve gayretini tamamen üzerine yoğunlaştırdığı, sarf ettiği en önemli şer, en büyük şer nedir? Şirk. Şirk. Gece gündüz. Bütün vaktini öncelikli olarak nereye sarf ediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Şirkten tahdire, şirkten sakındırmaya b'at'ahu Allahu ila'n-nasi kaffatan Allahu Teala diyor müellif rahimehullah insanna tüm insanlığa peygamberini ne yaptı? Gönderdi. Tabi insan kelimesi tek başına kullanıldığında bu önemli bir fayda. İnsanları ve cinleri ne yapar? <gülüyor> Kapsar. Çünkü e, nas kelimesinin türediği kök kök manalardan bir tanesi de neus. Ne demek, neus <gülüyor> hareket eden yok nefstil. değil. Neus çok hareket eden demek. Bu kökten gelen insan tek başına kullanıldığı zaman hem çok hareketli olan varlık insanı kasteder, kapsar hem de cinleri kapsar. Hatta bir rivayette Abdullah bin rivayetinde diyor ki Kâne nâsun minel insi, ya'budûne nâsen minel cinni. Abdullah bin Mesut'un diyor ki insanlardan bir topluluk cinlerden insan olan bir topluluğa var diyor ibadet ederdi. Buradaki e, cinlerden insan olan topluluğa demesinin şeyine eee gayesi cinlere de neden olabilir insan denilebiliyor yani şeriatta bu isim her ikisine de ne adlabiliyor biliyor. Çünkü bunu niye açıklamak e, gereği duydum. Bugün bazı kendini bilmez insanlar Kur'an-ı Kerim'de diyor Allahu Teala Diyor ki Kuliye Eyunaz, ey insanlar, inni Rasulullah Aleyhisselam. Ben tümünüz'e gönderilmiş Allah'ın Resulüyüm Burada Allah Resulü'nün kime gönderildiği söyleniyor, insanlara. Cinler yok diyor adam. Hatta cinlerin varlığını inkar ediyor adam. Cinleri de nereden çıkardığımız diyenler var. Cinlerin varlığını kabul edip peygamber onlara gönderilmemiş diyenler de var. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselat Vesselam hem insanlara hem de cinlere ne yapılmıştır? gönderilmiştir. Bütün insanlar ve bütün cinler ona iman etmek zorundadır. Ona iman etmeyen, velev ki Kelime-i Tevhid'in ilk bölümünü söylesin, kabul etsin. Onun bu Kelime-i Tevhid'i söylemesi ona fayda ne yapmaz? Vermez. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam وَالَّذ۪ي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ Muhammed'in nefsi elinde olana yemin olsun. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu yemini çok edermiş. Vellezi nefsu Muhammed'in bir değil. Başka en çok yemin ettiği yeminlerden bir tanesi de neydi? Hatırlayın Sahih Buhari dersinden. Ve mukallibil kulubi. Kalpleri verip çeviren Allah yemin olsun. Her iki yeminde de ne var? Kulluk acziyet. Düşünebiliyor musunuz? Karşınızda bir peygamber var. Etti yemin şu. Nefsim onun elinde olana yemin olsun. Bitti. Bitti. Kalkıp o Peygamberden daha artık yardım isteyebilir misin? Evet. Medet yetiş diyebilir misin? Diyemez. Evet. Çünkü onun nefsi kimin elinde? Allah'ın elinde. Yani yeminde dahi ne var? Tevhidin izharı var. Diyor ki nefsimi elinde tutana yemin olsun ki La yasma ubi ahdon min hadi il umma Yahudiun wa la Nasraniyun Yahudi olsun, Hristiyan olsun bu ümmetten. Her kim beni duyar da, Thumma yamutu wa la yu'minu billadi Ursil tubihi. Sonra diyor, gönderildiğim şeye iman etmeden ölürse. İllâ kana min ashabin nâr. Bu kimse ne olur? Ashabin nâr. Cehennem ne olur? Bugün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bu hadisi şerifi olsun. Açık ve aleni deliller olsun. Bunlara rağmen, bunları göz ardı ederek bir çıkıp ne diyebiliyorlar? Bir insan Allah'ın varlığına inanıyorsa, Peygamber'e iman etmesi de ne olacak? Cennete girecek diyorlar. Bu altında dinler arası diyalog dedikleri dinler arası yakınlaşma dedikleri, bir sürü çıkarmış oldukları, dinden olmayan, din, dinimizde küfür olan şeylerle itikad eden ve cemaatlerine, e, topluluklarına bunu bu şekilde anlatan ne var? Cemaatler var. Bir kendilerine bu cemaatler ne diyorlar? İslami cemaatler diyorlar. Halbuki bu görüş tamamen Allahu Teala'nın e, kitabına, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine aykırıdır. Evet, burada kalıyoruz. Önümüzdeki hafta bu kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Umre'ye gitme niyetimiz vardı ancak programımız gözüktüğü kadarıyla iptal oldu. Sizlerle beraberiz. Subhanakallahumma ve la ilahe illa